Allah'ı tesbih ettiği anlatılmış ve adı geçen kelime bu sureye ad olmuştur. Rahat suresi 1 ve 28. ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. ayet Elif, La, Mim, Ra Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir.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 şu da şaşılacak bir haldir ki, Müşrikler senden iyilik ve mutluluk yerine, Önce kötülüğün, azabının dünyada acele gelmesini isterler. Halbuki, onlardan önce cidden nice ibret alınacak cezalar gelip geçti. Şüphesiz Rabbin, zulümlerine rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber, unutmayın ki, Rabbinin azabı çok çetindir. 7. Ayet İnkar edenler,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 o, görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O, çok büyük, çok yücedir. 10. Ayet Sizden sözü gizli tutanla, onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenenle, gündüzün ortalıkta dolaşan, onun bilmesi bakımından aynıdır. O, hepsini bilir ve görür. 11. Ayet O, insanoğlunun önünde, arkasında takip eden melekler vardır ki,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 15. Ayet Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a ve O'nun mükemmel nizamına secde ederler. 16. Ayet Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De. Susarlar. De ki Allah'tır. O halde de ki O'nun dışında kendilerine bile bir fayda ve zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler,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 Rabbinden ona Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi? Derler. De ki, Allah dilediğini arzu ve yaşantılarının gereği sapıklıkta bırakır. Kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. 28. Ayet O Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki gönüller ancak...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 Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Rahat Suresi Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öz.